Babam ölmeden önce adak adamıştı ancak adağını yerine getiremeden vefat etti. Biz onun adağını yerine getirebilir miyiz ya da getirmeli miyiz? Yani adamış ise vefatı öncesi onu yerine getirmesi lazımdı. Getiremedi. O takdirde çocuklar onun adağını yerine getirecek diye bir mecburiyet yok. Ancak hayırlı evlat, iyi evlat ne yapar? Babamızın şöyle bir adağı vardı, onu biz yerine getirelim derler. Maddi olarak da sıkıntı çekmeyeceklerse efendim onlar adına o adağı yerine getirirler. Bu da güzel bir davranış olur.